Hendek Haybere yerleşen beni Nadır Yahudileri kaybettikleri toprakları tekrar kazanmaya kararlıydılar. Ümitleri Kureyşin Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem üzerine düzenleyeceği son ve büyük saldırıda yoğunlaşıyordu. İslam'ın 5 yılının sonlarına doğru milattan sonra 627’nin başları, bu hazırlıklar Huyay ve Hayber'deki diğer birkaç Yahudi liderinin Mekke'yi ziyaret etmesiyle karara bağlandı. Ebu Sufyan'a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ortadan kaldırmada seninle birlikteyiz dediler. Ebu Sufyan da bize sevgili olanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı bize yardım edenlerdir cevabını verdi. Bunun üzerine Safvan, Ebu Sufyan ve diğer Kureyş liderleri Yahudileri Kabe'nin içine soktular ve orada amaçlarına ulaşıncaya kadar birbirlerini terk etmeyeceklerine dair Allah adına and içtiler. Kureyşliler bu fırsattan yararlanarak Yahudilere yeni dinin kurucusu ile aralarında çatışma konusu olan inançlarıyla ilgili sorular sordular. Ebu Sufyan ey Yahudiler dedi siz ilk kutsal kitabın geldiği topluluksunuz ve sizin bilginiz var. ''Bizim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı konumumuzun ne olduğunu bize söyleyin. Bizim dinimiz mi daha iyi yoksa onun kimi? Yahudiler şu cevabı verdiler. ''Sizin dininiz onunkinden daha iyidir ve siz gerçeğe daha yakınsınız.'' Bu noktada anlaşan taraflar plan hazırlamaya koyuldular. Yahudiler Medine'den hoşlanmayan tüm Necd kabilelerini ayaklandırma görevini üzerlerine almışlardı. Onları ayaklanmaya razı edemezlerse rüşvetle bu işi halledeceklerdi. Beni Esed onlara yardım etmeye hazırdır. Beni Gatafan'a gelince onlara katılmalarına karşılık kabileye Hayber'in Hurma hasadının yarısı verilecekti. Beni Gatafan'dan Fezare, Mürre ve Aşça kollarının anlaşmaya dahil olmasıyla ordu yaklaşık iki bin askere ulaştı.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 Güneyden gelecek olan birkaç grup destekle birlikte Mekke'den Medine'ye giden sahil yolunu takip edeceklerdi. Uhud'da da aynı yolu izlemişlerdi. Daha az birlik ve teşkil eden ikinci bir ordu da Medine'nin doğusundan yani Necd Ovası'ndan yaklaşacaktı. İki ordunun toplam olarak Kureyş'in Uhud'daki gücünün üç katı olacağı tahmin ediliyordu. Orada Müslümanlar üç bin kişilik bir orduya yenilmişlerdi.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 Huzal'ı atlarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saldırıyı haber vermek ve ordunun gücü konusunda bilgi vermek üzere Medine'ye doğru yola çıktılar. Bu grup Medine'ye ancak dört günde varabildi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hazırlanmak için sadece bir hafta kalmıştı. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu haberi alınca hemen tüm Medine'ye alarm verdi ve arkadaşlarına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 Hendek bu kamp yerini bir kaya yığınından başlayıp şehrin güney duvarındaki bir noktaya kadar uzayarak kuzeyden çevreleyecekti. Bu kazılacak olan en uzun hendekti ve en önemlisi de buydu. Stratejiyi ortaya koymanın yanı sıra Selman radıyallahu anh hendeğin hangi genişlik ve derinlikte olması gerektiğini de biliyordu. Beni Kureyza'da çalıştığı için onların hendeğin kazılması için gerekli olan tüm araçlara da sahip olduklarını biliyordu. Bu ortak düşman karşısında Beni Kureyza'lılar bunları ödünç vermekten kaçınmadılar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmemelerine rağmen hepsi onunla yaptıkları anlaşmanın politik bir anlaşma olduğu ve bu anlaşmayı bozmamaları gerektiği kanısındaydılar. Bu nedenle Yahudiler kazma,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 Hemen geri gönderildi fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşman görünür görünmez kampı terk etmeleri şartıyla diğerlerinin kazma taşımada yardım etmelerine izin verdi. Uhud'dan geri gönderilen Üsame radıyallahu anh Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh ve arkadaşları artık 15 yaşındaydılar.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 Mescitte yaşayan Ehli Suffa'dan biri olan Beni Demreli bir Müslümanın görünüşte acınacak bir hali vardı. Bunun üstüne bir de ailesi ona küçük böcek anlamına gelen Cüeyl adını vermişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir süre önce onun adını hayat ve ruhi sağlık anlamlarına gelen Amr olarak değiştirmişti. Hendek'te de onun halini gören bir muhacir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 fakat kımıldatmayı başaramayan Ömer radıyallahu an, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kazmayı onun elinden aldı ve kayaya bir darbe indirdi. Bu darbe ile birlikte kayanın üstünden şimşek gibi bir ışık çıktı. Tüm şehri geçip güneye doğru kayboldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci kez vurduğunda kuzeye Uhud'a doğru bir ışık çıktı. Kayayı parçalayan üçüncü vuruşla da doğuya bir ışık fışkırdı. Selman radıyallahu an bu üç ışığı da görmüş ve bir şeye delalet ettiğini düşünerek Peygamber aleyhissalatü vesselama sormuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı vermişti. Onları gördün mü Selman? İlk ışıkla Yemen kalelerini gördüm. İkinci ışıkla Suriye kalelerini gördüm.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 O gün hava çalışılmayacak kadar karardığında Cabir radiyallahu an Hendek'ten ayrılmak üzere olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti ve kuzu eti ve arpa ekmeği yemeye davet etti. Cabir şöyle dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem avuç içini benim avuç içime koydu ve parmaklarını kenetledi. Ben onun yalnız gelmesini istiyordum fakat o bağırarak şöyle dedi.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 Bir başka gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elinde bir şeyle kamp yerine gelen bir kız gördü ve onu yanına çağırdı. Kız Abdullah ibn-i Revaha'nın yeğeniydi. O günü şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulüne amcam ve babam için hurma getirdiğimi söylediğim zaman onları kendisi aldı. Fakat hurma avuçlarını dolduracak kadar çok değildi.